Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Elfaslul kamisel uzrubul cehil Cehalet özrü 5. bar Evet ne demişti Şirke düşen dünya ahkamında müşriktir Ahiret ahkamında ise ne vardır Khilaf vardır ve Sahih olan görüşte Allah Azze ve Celle'nin hüccet ikamı etmeden kimseye azap etmeyeceğidir. Burada şimdi fefih-i diyor ya, bazılarına göre ahirette de bu özürleri yok. Bitmiştir yani. Dünyaya geldikten sonra Allah kitaplar, Resuller gönderdikten sonra artık bitmiş bu birinci gruba göre. İkinci grup yok diyorlar. Sahih olan Allah'ın hücceti kullarına kaim etmeden onlara azap etmeyeceğidir ki bu ehli sünnetin mezhevidir. Ona da delil olarak Biz hiç kimseye bir Resul göndermeden azap edecek değiliz. Yani hiçbir Resul göndermeden azap edecek değiliz. Resul gönderildikten sonra hüccet ikame edilmiştir manasına gelmektedir. Bütün ulema zaten böyle anlamıştır. Birazdan onu da izah edecek inşallah. Bu neydi? İslam'ı hiç duymamış. Çok uzak beldede yaşayan ki bugün dünyanın her tarafında İslam biliniyor. Her tarafa İslam ulaşmış. Ancak işte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ne yapıyor? İşte uçağa o ok katan birileri çıktı mesela helikoptere. Bunlar desen ki fetret ehlidir. Ha, bunlar fetret ehli, bunlara hüccet kayım olmamış. Bunlar İslam'ı duymamış, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i duymamış. Ama onun haricindekilerin hiçbir özrü yoktur. Ee, ancak tabi ki bunlar zahir meselelerdedir vacipler noktasında. Hafi meselelerde ise hüccet ikam edilmeden kimse tekfir edilmez. Hafi meselelerde nedir? Vidat tehlin içine düştüğü meselelerdir. İma, amel imandan mıdır, değil midir? İşte büyük günah işleyen cehennemde evvedi midir? Yoksa cehennemden yonar çıkar mı? Ondan sonra işte e, karı koca birbirine sevdirmek için yapılan büyü, işte diğer küfür olan büyüye benzer mi vs. Yani ulemanın ihtilaf ettiği, hafih olan, nasıl delaletinin zan olduğu, e, açık ve sarih naslarla belirtilmeyen böyle hafih durumlarda ki meselenin hafili şeyle olmaz. insanlara gizli kalmasıyla belirlenmez. Meselenin hafili şeriattaki aslının zahir mi hafi mi olmasıdır. Budur yani onu hafi veya zahir yapan şey. Zahir meselelerse iman küfür meselelerinin taalluk ettiği, şirk Tevhit meselelerinin kendisine taalluk ettiği bütün genel başlıkları içerisine almaktadır. Evet Kal <gülüyor> Abdullah Şeyh. Yok. Çağıl Şeyh, Şeyh İsaq bin Abdurrahman. Çağıl Şeyh İsaq bin Abdurrahman. Rahmehullah Teala. Hım. İbnül Qayim. Rahmehullah Teala. İbnül Qayim. Rahmehullah. Dedi ki kit e, Tarık adlı kitabında. Çi kitabı tabakatlakellifine. Lema zekre rüüs el Kufar ve Ladin. Ladin an Eyvah. Ee, İbnül Qayim. Rahmehullah. Bu kitapta Tarık el adlı Kitapta e, mükelleflerin sınıflarını ve derecelerini sayarken Allah'ın dininden alıkoyan, saptıran, kafirlerin başı olan insanları zikretti. Enne hmm. azâbuhum muda'af. Enne azâbuhum muda'af. Azaplarının da kat kat olduğunu söylendi. Sümme. Sümme kâle et tabakatü uh sâbi'ate aşar. 17. tabakaya gelince dedi. ''Tabakatul mukallidine ve tabakası, cahil kafirlerin tabakasıdır 17. tabaka. ''Ve ve hum Onların tabileridir ve onlara tabi olanlara tabi olan eşeklerdir diyor. Allah İbnül Kaym'e rahmet etsin. Bak, cahil kafirler, mukallid tabaka bunlar taklitçiler. Onların tabileri... Ve onların tabirlerinin tabiri olan eşekleri. Yani devam edecek şimdi. Açık. Yani, Eyvah. Eyvah. Biz babalarımızı bir yol ümmet üzere bulduk derler. Onlar bizim için <gülüyor> güzel örnektir derler. Bunlar هَذَا فَهُمْ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ لَهُمْ. bunları yapmakla, bunları söylemekle beraber biz de onlara bu hükmü vermekle beraber bunlar İslam'a teslim olmuş, İslam'la savaşmayan kâfirlerdir. Hmm. هَذَا فَهُمْ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ لَهُمْ الْأُمَّةُ عَلَى Dur ümmet ittifak etmiş. Ne yapmış? İttifak etmiş. Bu tabaka kafir tabakadır. Ve in kano cahil mukallid de olsalar liderlerine de taklit etseler bunlar cahil kafirlerdir. Bugün cahalette mazeret deyip kendini İbnül Kayman nisbet edenler köprüden atsın gitsin kendini. Ha. var. Dip not var. İki hmm. muk. Lem, id, lem ne <gülüyor> yapıyor? İbnü'l-Kayyım'a iyi bak, iyi düşün sözünü. O yapmıyor. Cahilleri kafir kabul ediyor, özürlü kabul etmiyor. Ve tabi hatta taklit edenleri reislerine veya alimlerine, فإنهم داخلين في ذلك إذا أطاعوهم Eyvah. Liderlerine de büyüklerine de itaat etserek küfür olduğu için itaat ettikleri nokta Hı. ne yapmışlardır? Onları kafirler olarak isimlendirmiştir Selef. <gülüyor> Ey, hakkı isteyen, <gülüyor> Ey hakkı isteyen tevhidi din edinmiş ve Allah'a korkarak, umarak, talep ederek hakkı dua eden Kardeşim diyor. Sakın sakın kimseyi taklit etme. سَّلَفِ سَّلَفِ Salih selefin anlayışı üzere menhecin kitap ve sünnet olsun. Sakın ha sakın dalalette sapma. Yani dalaletten sapıklıktan sakın. Ne s e l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Allah'tan bizi ve seni sırat-ı mustakim üzere sebat ettirmesini dileriz. Allah'ım Evet İbnül Kayyim sözüne İl devam ediyor. İlla ille ma an Eyva. Ancak diyor bazı bidat ehlin ittifak etmiş diye ümmet bunların kafir oldu kana. Bazı bidat ehli ne kılmışlar bunları? Kendine davet ulaşmayan Fetret. fetret ehli kılmışlar. Peki fetret ehli dünyada? İcmailen kafir. Evet. Dünyada icmalen kâfir. Onlar niye fetret ehli mesabesine koymuşlar? Demişler ki bunlar ahirette mazurdur. Dünyada tamam müşriktir ama ahiret hükümünde mazurdur demiş. Hüccet ulaşan adamlara böyle demişler. Yani bugünkilerin zındıkların yaptığı gibi müşriklere dünyada Müslüman hükmü vermemişler. Onlar Fetret ehli hükmüne dahil edip gene müşrik diyorlardı. Bidat ehli dediği kelamcılar. Ama bugünküler bırak fetret ehli yapmayı, bırak işte şey yapmayı bunlar bugün ne diyorlar? Bunlar bunlara Müslüman diyorlar. Şey. Tabi ümmetin, ümmetin selefini söylediğin tam zıttı. Neymiş <gülüyor> ve hâda, bu? Ve lem yekûl bihi ahadun min a'immetil muslimîn vele s-sehâbe vele tabiin, tabiîn men min ba'dihîn. Ne onlardan sonra gelenler, ne tabi'in, ne sahabe, ne Müslümanlar Kimse bunu söylememiştir diyor. Kendini imamlara nispet edip bu kadar müşriki Müslüman diyen zındıklara bu sözlerin hepsi nedir? Yeterli bir cevaptır. <gülüyor> bu sözler İslam'da bidatlar çıkaran bidat ehlinin kelam ehlinin sözleridir. Onlar kelamcılar. Akıllarıyla Müslümanlığı ve müşriki <gülüyor> birbirinden ayırmaya çalışanlar ve diyor. Ve hmm. diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. diyor. diyor. Ve diyor. Ve Ve diyor. Ve diyor. Ve Ve diyor. tabaka. diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve Ve diyor. Ve Allah Kur'an'da birçok yerde haber vermiş. Mukallit Muka, kafirlerin, kafirlerin mukallitlerinin azapta olduğunu, kafirlerin akılsızlarının azapta olduğunu Allah haber vermiş. و, و, Onlar ateşte birbirlerine delil getiriyorlar. يقولون, Etba diyorlar ki <gülüyor> Rabbena Hâulâ yadhâlûna fa'atihim azâben fa'atihim Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar onlara ne yap <gülüyor> dı'fen iki kat azaplar. kat azap kulli dı'fen dı'fen ve lâ Hepinize iki kat azap vardır ama siz bilmezsiniz İnterahamullah kasan Eyva şeyh İslam rahimehullah teâlâ fil minhaj yutabiqu ma kad eslefna anhu fi hada el cevab eyva bu Şeyhul İslam şeyhül rahimehullah'ın sözü minhac'taki şimdi gelecek minhac'us sünne'de <coughs> ne demiş kale rahimehullah kale rahimehullah ve esheru'n nas bi'r redda bu esheru'n nas husum Ebu ve ve İnsanların riddette en meşhurları Ebu Bekir'e Sıddık'a düşman olanlar ve onun tabilerine düşman olanlardır. Museleme Kezzep gibi ve tabileri gibi ve, ve başkaları. Ridde. Kim insanlardan riddet izhar ederse Ali Mesela Ali radıyallahu anh'un ateşle <gülüyor> yaktığı aşırılar gibi kendine ilah diyenleri yaktığı <gülüyor> gibi, <ilah> diyenleri yaktığı <gülüyor> gibi. ne yapmışlar? Hazreti Ali hakkında uluhiyet iddiaları olmuş. Şimdi şöyle diye denebilir. Ya onlar ilah demişler Hazreti Ali'ye. Bunlar demiyorlar ki bugünkü halklar yöneticilerin ilah demiyor ki insan her zaman bunu diliyle ikrar etmesi gerekmez. Zaten onlar kanun koyma hakkı ki bu Allah'a ilaha has olan bir şeydir. İlahın vasfını Allah'tan alıp ki uluhiyet devhidinin gereğidir. Uluhiye bak oradan geliyor. İlahlığın gereğidir. Eee bu noktada Allah'tan alıp milletvekillerine, yöneticilere verdikleri için zaten ne yapmış oluyorlar? Allah'tan başkalarında uluhiyet iddiaları olmuş oluyor. Ve sebe'iyye Abdullah bin Sebe'nin etba'ları mesela, Sebe'iler. Rafizileri, Şiyaları ilk Kur'an zındık, Yahudi. Ebu Bekir ve Ömer'e sevmeyi izhar ettiler onlar. Onlardan ilk işte nübüvvet davetine başlayanlar oldu. Bunu <gülüyor> izhar etmeye başladı. Kendini İslam'a nispet eden mesela bin Abi Ebu Bet-es-Sakafi gibi mesela. <gülüyor> o şialardandı. Önce şialıkla başladı <gülüyor> sonra peygamberlik iddia etti. <gülüyor> Bilindi ki insanların en yücesi riddet bakımından Şia, şia'da olanlar min diğer taifelere göre Şiyalarda kafir olanlar daha fazladır daha eşittir. رِدَّتِ رِدَّتِ Onların riddetlerinden daha kötü bir riddet bulunmaz. Bilinmez. Ken Ken nusay, nusayriye, nusayriler gibi. Bugün Suriye'deki Beşar Esad valisinin müntesip olduğu şey fırka. Ha. ve el ve lafihim. Ve İsmaililer, Batinilerin <gülüyor> küfrü gibi. Yok, şimdi bunlar malum. İbn Teymiye bunlar hakkında ne diyor? Riddeti daha meşhur. Ve min el-ma'lum. Ve min min Bunların çoğu cahillerdir. Yazunun hak. Kendilerini hak üzere zannederler. Ve ma'a zalika hakama şeyhül İslam bi sü'i Bununla beraber cehaletlerine rağmen İbn-i Teymiye Rahimullah bundan reddedilen küfrüne hükmetmiştir. Ve kâle şeyhul islam İbn-i Teymiye Rahimullah İbn-i Teymiye Rahimullah dedi ki ve lafzul dalal sapıklık lafzı ıza utliqa tenavle men dalle anil hedih eyvah! Hidayetten sapana ıltlak edilen bir sözdür. Sevâen kâne amden av cehlen ister kast ederek bunu yapsın ister cehaletle yapsın. ve lezime en yakûne mu'azzeben Kendisine azap edilmesini gerekli kılar bu yaptığı pis iş. Kalan şu olduğu gibi. <gülüyor> Onlar sapmış babalarına ne yaptılar? Tabi oldular. <gülüyor> Onlar onların eserleri yani izleri üzerine ne yaptılar? Yürüdüler. ربنا انا اقعنا شهادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله Evet ayette Allah nakledir, cehennemlikler diyorlar ki Rabbimiz biz büyüklerimize ve yöneticilerimize itaat ettik. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Onlara iki kat azap ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et ya yani. Öyle diyorlar. Ve kâle rahimehullah maksud fi maksud hmm. <gülüyor> Burada maksut olan diyor, kastedilen şey, peygamberin genel olarak peygamberliğini ikrar ediyor. Yani La İlahe Allah Muhammed Resulullah demiş. Zahir. Zahirde. Ama batının da, ki <gülüyor> batın nedir? İtikattır. Sözle bilinir. Adam sözüyle dışarı vuruyor bazı sözlerle. İşte bu batınındaki bazı İslam'ı bozan unsurlar var. Onlara itik itikad ediyor. Burada kast edilen o yani. Zahirde kendilerini Müslüman demişler ama itikatları bozuk oldukları için helak olmuşlar. <gülüyor> Mesela münafık oluyorlar bundan. nefsihi <gülüyor> ve onlar kendi nefisleri için ve benzerleri için Allah'ın do dostları zannediyorlar kendilerini. Ama göğüslerinde küfür saklıyorlar aslında. Ve evet. Peygamberin getirdiğine küfür saklıyorlar. Cennet. Ama bu bazen inatla oluyor, bazen cehaletle oluyor diyor. Bak, her zaman inatla olmaz. Nifak yani nifağa inada e, mukayyet kılanlar hata ediyorlar. Demek ki cehaletle de olur bu, inatla <gülüyor> da olur. Eyvah. Ve kâle eyden وَبَنُو <gülüyor> آدَمَ ضَلَلَ وَبَنُو آدَمَ ضَلَالُهُمْ فِيمَا جَحَدُوهُ وَنَفَوْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ايوة. Heleptiler Adem oğulları saptılar. Sapıttıkları şeydi inkar ettiler, nefyettiler ilimsizce. أَكْثَرُ مِنْ ضَلَالِهِمْ فِيمَنْ أَثْبَتُوهُ وَصَدَّقُوهُ بِهِ. Eyvah! onların sapıklıkları meseleler ispat ettikleri ve tasdik ettikleri meselelerden daha fazladır. Yani inkar ettikleri Elimsiz şekilde, daha, Tabii, daha şeyden. fazla şeyden. Daha fazla. dedi ki <gülüyor> Kim genel olarak küfür olduğu bilinen bir söz veya fiil işlerse kâfir olur. <gülüyor> <gülüyor> kâfir olmayı kastetmese dahi. <gülüyor> Allah'ın dinlediğinden başka kimse küfür kastetmezler. Ve <gülüyor> kâd Hmm. birçok insan cehalet mekanlarında ve insanların çoğunun olduğu zamanlarda ne yaptılar? Belalara ve musibetlere uğradılar. Neyle? Hmm. Kendileri bilmemelerine rağmen büyük şirke düştüler diyor. Yani cehalet olmasına rağmen müşrik oldular diyor İbn Teymiye rahimehullah. Ve kale taala, ki, "Kabirlerin kullarını, yani bugün kabirlere dua eden insanları fitneye uğratan iki şey nedir?" İlk uğratan şey? "Ma'al Biliyorlar ki orada oturanlar, yatanlar ölüdür. <gülüyor> onlara ne zarar ne de fayda verebilirler. <gülüyor> ne ölüm, ne hayat hiçbir şey veremezler onlara. Yani onlara bazı işlere düştüğü söylenir. Minha, hangi işler? Bazı işlere yani bazı hatalara düştükleri söylenir. Mesela hangileri? Minha. Minha el bi Bak gördün mü? Allah'ın ve resulünün, Allah'ın gönderdiği resulüyle gönderdiği şeyin hakikatinden cahil olmaları. Bak sapıklıklarının sebebi biri bu cehaletleridir diyor. küfürlerinin birinci sebebi. Bel cemiu'r rusul. bilakis bütün resullerin gönderildiği şeyden ne olmaları cahil olmaları. ve asbab şirk Tevhidin tahkikinden ve şirkin sebeplerinin kesilmesinden. <gülüyor> bu noktadaki nasipleri gerçekten çok azalmış. <gülüyor> Şeytan onları fitneye çağırmış ve onların yanında ne yokmuş? Şeytanın bu davetini iptal edecek ilimleri yokmuş. He, burada bir şey çıkıyor. Bakın, Nebi Salim diyor ki, Taawud nafsa ke Nefsini cinliği ve insi şeytanların şerrinden Allah'ın zikriyle Allah'a sığındır. İbnül kayyim bu meseleyi izah ederken diyor ki insan insan Allah'ı zikretmek, muavvedetlerini okumak, ihlas, felak, nas bu gibi şeyler okumakla cinlerin, cinli şeytanların şerrinden Allah'a sığınır. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem felak ve nas suresi inene kadar cinlerden nazar alıyordu. Felak ve nas suresi indikten sonra bu iki surede ne yaptı? Allah'a kendini cinlerden, şeytanlardan sığındırdı. Ve diyor, ikinci, insi şeytanların da vesveselerinden kurtulmak için, onların şerrinden kurtulmak için de ne alıyordu? Vahiy alıyordu. Yani ilim. Yani ilim, insi şeytanların, ki onlara da cinli şeytanlar vesvese verirler, onların vahyini iptal edecek, onların davetini iptal edecek şey ilimdir. Cinlinin de insana şerri iptal edecek şey Kur'an'la Allah'ın zikriyle Allah'a sığınmasıdır. min ilm ma ma min Ha onun davetine cahaletlerinin miktarınca icabet ettiler. Bir adam mesela tam dinsiz olmuş, bir tanesi yarı dinsiz olmuş, biraz, biraz az dinsiz olmuş ama hepsi dinsizler ya. Yani. İlimden ne kadar kadri varsa ondan korundular. Yani ne kadar ilimleri varsa o kadardan korundular. Şimdi bir Atatürkçü de kendini Müslüman zannediyor. Bir Atatürk'e küfreden müşrik de kendini Müslüman zannediyor. Ama birinin küfrü diyeninden daha hafif. Niye? Öteki Atatürk'ün kafir olduğunun ilmini almış. Öteki kafir olduğunu ilmini almamış. İlmi olduğu oranda şeytanın davetinden uzak durmuş. İlmi olmadığı oranda da o kadar da kabul etmiş. <gülüyor> hmm. Kale Şeyh Abdullah bin Amdil Rahman, Ebu Batin. Ebu Batin, demiş ki. Ve ma teqaddeme min hikayeti şeyh İslami, min teymiyete rahmehu... Eyvallah. Muhammed bin Amdil Vahhab. Ha. Rahmehullah. İcma'ı al muslimine ala enne men ce'al beynahu ve beynallahi vesait yetevekkelü aleyhim ve eseluhum cerbe'l menafı' ve daf'a'l zarar ennehu kafirun müşrik. Evet ne yapmıştı icma nakletmişti <gülüyor> bütün Müslümanlardan ki kim Allah'la arasında aracılar kılar onlara tevekkül eder onlardan zararın ve faydasının gelmesini talep eder isterse o kâfirdir, müşriktir icma vardır burada. Ennehu kafirun müşrikun yetenevel cahile ve gayra. Onlar cahile cahil veya başka herkese ulaşır bu söz diyor yani. Yerde istisna yapmıyor. Ancak bunu yapan cahil bundan müstesnadır falan yok ya. Yani. Evet. Lennehu minel ma'lum inne iza kana insan yuqirru bi risaleti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem malumdur ki eğer insan <gülüyor> peygamberin risaletini e, ikrar ederse ve yu'minu bil Kur'an ve Allah Kur'an'a iman eder, Allah'ın zikrini işitirse fiktabihim ta'zimi emri şirki la ve sahibi ha bu adam duyuyor ki şirk kötü bir şey sahibi affedilmez ebedi cehennemde kalır summe ve şirk sonra da buna rağmen gidip şirk işliyor adam şirki İslam'ın önüne geçirmiş haza ma yef'aluhu akıllı biri bunu yapmaz diyor. va inneme yaqu fihi men cahil annahu min şirk değil mi va inneme yaqu fihi <gülüyor> ha. Ancak kim şirke düşer? Şirkten cahil olan kişi şirke düşer diyor. Evet. Yani cehalet burada mazeret değil. Kardeşi Muhammed bin Abdülvahhab <gülüyor> Rahim Allah'a emanet. Fe inneke ise arafta ennel insana yakfur bi kerimetin yukrecihem min nisanihi. Şunu bildiysen ki insan dilinden çıkan bir şeyle tekfir edilir bir sözle. Kad yekuluha ve huve cahil. Ama cahil olarak söylüyor. Bilmiyor ne söylediğini fark. O söylediğinin şirk olduğunu <gülüyor> bilmiyor. Böyle bir cahil. Hı. Cehaletle özürlü olmaz. ve Zannetse de bu söz onu Allah'a yaklaştıracak fark etmez. O şirk olduktan sonra artık müşrik olmuştur. Cehalet mazeret değildir. Hususen in elhemeke Allahu ma qassa an Musa ve Eyva. Tıpkı Musa'nın evet. kavminin dediği gibi ki Musa'nın kavmi ilimleri vardı. Musa'dan ilim almışlar. Öyle mi? Yanında durmuşlar. Onlar şöyle demişlerdi. Bize de onların ilahları gibi ilah yap. Fehine ilin o zaman <gülüyor> O zaman senin korkun ve hırsın artar ki bu şirkten beri olmak için. Korkarsın yani bu vesmeler. <gülüyor> وَلَقَدْ ذَكَرَ رَحِمَهُ İslam bozan bazı unsurlarda şunları zikretti. وَنَسْلَ عَلَى اِسْتِوَاءِ الْجَادِ وَالْهَذِرْ وَالْخَائِفِ حَالَ الْوُقُوعِ فِيهَا اِلَّا Ha, O İslam bozan on naklettiği şeyler ister ciddi söylesin, ister şakale söylesin, ister korkarak söylesin fark etmez. İkrah hal, halinin haricinde hepsinin kafir olacağını <gülüyor> Cahil gibileri istisna etmemiştir. Ya da tevilcileri, ya da hatalıları. Yani son şeyde dedi ki, son 10. saydıktan sonra dedi ki, وَلَا <gülüyor> Bunlar arasında cahilin, ciddinin, korkanın, hiçbirinin bu nakıtları, İslam bozan unsurları İşlemesi noktasında ne yoktur? Özrü yoktur ancak ikra hali hariç. Cehalet sayılmıyor bak dikkat. Sadece ikrah. Şirkin tek ruhsat ümmet arasında ne? İkra. İkra. Başka hiçbir şey yok. Başka engeli de yok İkra haricinde şirkin. Sadece fetır tehli olması vardır. O kişiye zaten hücce ulaşmamıştır. O da dünyada, dünyada icmayla müşriktir. Ahirette imtihan edilir. İmtihan falan olur? Onlar aridi engeller yani. Onlar başka engeller. O her zaman vardır. Anlatabilir mi? O her zaman vardır. İnsan fiili kastetmemiştir. Tıpkı işte Allah'ım sen benim kulunsun. Ben senin Rabbinim diyen çöldeki adam gibi mesela. Haşi. Adam onu demeyi istemedi. O başka arızlar. Yani biz şeriatın kabul ettiği arızları konuşuyoruz. Şeriat yönünde. Ne var? Mukrah. Sadece ikrah altında olan özürlüdür. Yoksa zarurettir. İşte bu şakayla söylemiştir. cahaletle söylemiştir. Hiçbir önemi yok. Fekal Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin. Abu Batin dedi ki: <gülüyor> Bugün bu kabirlerin yanında bu işleri yapan veya bu bahsettiğimiz şirkleri işleyen, tağuta muhakeme olan adamlar var ya diyor. Bunlar şeksiz şüphesiz müşrik kafiridir. Bi <gülüyor> delaleti'l <gülüyor> kitabi ve sünneti ve'l icma icma sünnet ve kitabın delaletiyle biz biliyoruz ki kim bugün kendini İslam'a nispet edip de bu şirklerden birini işlerse ancak cehaletle bunları düşünürler. Yoksa ilimle bilen adam niye şirk koşsun? Ya? Eğer bilirse ki bu onu Allah'tan uzaklaştırır. <gülüyor> bu şirki Allah'ın haram kıldığı şeydir. <gülüyor> i̇şte bu gibi adamların hepsini bütün alimler tekfir etmişlerdir. Cehaletle onları mazeretli saymamışlardır. Kema Bazı sapıkların dediği gibi demediler diyor. Bunlar mazurdur. işte o yüzden cahildir, o yüzden mazurdurlar dedikleri gibi sapıkların demediler diyor. <gülüyor> Bu Allah adına ilimsizce konuşulan bir söz diyor. Allah sana rahmet etsin. Amin. şeyh Süleyman <gülüyor> bin Eyva. Hiç kimsenin Allah'a imanında ki Allah'a iman tevhid rububiye rububiyye, ve esma sıfat içerisine alınır. Fe Meleklerine iman, ve kutubihi kitaplarına iman, Tevrat, İncil, Zebur'un tahrif olmamış haline imanı gerekli kılar. Ve rusuli resullerine İman işte ondan haber verdiği şeyleri onlar tasdiki gerekli kılar. Bak burada hani altı şartlı dille iman ettim demesi değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Şeyh Süleyman Bilsahman ne diyor? Allah'a imanda ki onun içinde üç başlık var. Tevhid-el-rububiye, uluhiyye, esmasfat. Hepsi içinde. Ve etihi, Meleklerine inanmak, meleklerin tasdik etmek, meleklerin varlığına iman etmek Allah'ın vasfettiği şekilde. Adam dese ki melekler ateşten yaratılmıştır. Kafir olur nasıl yalanladığı için. Niye? Onlar nurdan yaratılmış, öyle mi? Yani bir adam dese ki ben meleklere iman ettim ama böyle iman ettim. Olur mu o iman? Olmaz. Yani burada zikrettiği Allah Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara, resullere ve ahiret günü iman şartlarıyla beraber iman. Evet, fela uzre lehu. Bundan sonra kimsenin cehaletle öyle bir özrü, mazereti yoktur. Hı. Fakat haber Allahu Subhanahu bi cehl kesir min el kuffar. Allah birçok kafirin küfrünü <gülüyor> açıklamasına rağmen bununla beraber cahil olduklarını da haber verdi. <gülüyor> Mesela Hristiyanlar, adamlar da Allah'a inandıklarını söylüyorlar, ama itikatlarına, amellerine şık karıştırmışlar, cahillikle bunu yapmışlar, anne babalarını taklitle, ama bunları tekfirinde hiçbir Müslüman şüphe edemez o kafirleri. Vanakta. <gülüyor> أن <gülüyor> Kesin kesin biliyoruz ki biz Yahudi Hristiyanların bugün çoğunluğu, ekserisi cahil mukallit kafirlerdir. <gülüyor> Taklif. Biz onların küfrüne hükmediyoruz cahillerin. <gülüyor> Onları tekfir etmeyenlerini tekfirinde biz ne yapıyoruz? Kesinle itikat ediyoruz. <gülüyor> Kur'an delalet etti ki kim dinin aslında şüphe ederse o kafirdir Kimsenin bu halde iken diyor Allah'ın hüccetlerini ve Allah'ın beyanatlarını anlamamış olması onun için özür değildir Çünkü hüccet ulaştıktan sonra anlamasa dahi kimsenin özrü yoktur Hüccetin ulaşmasıdır önemli olan. Ya adam ibadeti senin gibi mi anlıyor? Zaten öyle bir şart yok ki. Allah öyle bir şart getirmemiş ki. Birçok kafirler anlamamışlar Allah'ın peygamberlerinin götürdüğü daveti. Öyle mi? Anlasalardı iman ederlerdi. O yüzdendir. O neden nedir ki? Ee, kişinin hücceti anlamaması değildir. İkametül fehmül Fehmi'l hücce değildir. Hüccetin ikame edilmesidir. Yoksa fe, hücceti fehmetmesi değildir asıl irade edilen şey. Allah ulaştırmıştır, bitmiştir. Bundan sonrası artık kişiye kalmıştır. Allah da kime hayır dilediyse anlayışıyla da rızık, anlayış anla, dinle anlayışıyla da rızıklandırmıştır. Kahrahşek Abdullah bin Abdurrahman cümle. Genel olarak cahalet mazeret değildir. Şıkta ama tabii ki adama namazın vacipliği ulaşmadıysa, adama orucun vacipliği ulaşmadıysa veya bir haramın haramlığı ulaşmadıysa mazurdur. Ulaştıysa harama helal diyorsa veya vacibe vacip değil diyorsa bu adam kafirdir. Onlar haramlar ve vacipler meselesidir. Orada kişinin nerede yaşadığının ve ona hüçtüne ulaşıp ulaşmadığının önemi vardır. Ama şirkte ise böyle bir şey yoktur. Cehalet mazeret değildir. Çünkü Allah şirk noktasında şirkin kötülüğünü katılığını fetret ehli haricinde kendilerine hiçbir din ve peygamberin ulaşmadığı topluluklar haricinde Allah her topluluğa Kur'an'la veya ondan önceki sahifelerle veya ...ondan önceki kitaplarla ve peygamber salsamdan önceki peygamberlerle ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Her kavme şirkin kötülüğünü anlatmıştır. Her kavimde şirk kötüdür, her kavimde şirk affedilmezdir, her kavimde şirk ebedi cehennemde kalınacak bir şeydir. Bu nedenle Allah'ın hücceti bu noktada yeryüzünden hiç kalkmamıştır İbnül Kaymon dediği gibi... O yüzden buna cehaletle işte de düşse bir adam onun problemidir. Allah azze ve celle onun onun bu noktadaki özrünü ne yapmayacaktır? Kabul etmeyecektir. Bu özrü kıyamet günü Allah'a sunsa da. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem fi'l havalic Peygamber Efendimiz hariciler hakkında ne dedi? Ma <gülüyor> Onlar çok ibadet eden adamlar. <gülüyor> Onlar düştükleri bu sapıklığa neyle düştüler? Cehalet. Cehaletle düştüler. Yoksa hariciler kadar Kur'an okuyan bir topluluk var mıydı? Bugünkü cahiller, hariciler çok Kur'an okuyormuş diye Kur'an okuyup ilim talep etmiyorlar. Bugünkü cahiller, hariciler çok Kur'an okuyormuş diye ilim talep etmiyorlar. Yani haricilerin alnında nasır vardı. Biz ibadet etmekten aciziz. Biz harz olan ilmi talep ediyoruz. Bize harici diyen insanlara diyor. Yani önceki hariciler kendilerine Kur'an nasıl, sünnet nasıl ulaşmasına rağmen anlayamadıkları için, gırtlaklarından aşağı inip kalplerine tesiri olmadığı için o Kur'an'ın ne yaptı bunlar? Sapıttılar. O yüzden her sapıtan topluluk ve her sapıtan fırka neyle sapıttılar? Bozuk anlayıştan dolayı sapıttılar. E peki bozuk anlayışın kaynağı neresi? Şeytan insanı öyle vasfeder. Öyle mi? Beyin neyle dolarsa ancak onu tefekkür edebilir. Doğru mu? Karıncanın bir atın bastığı, yağmurlu günde atın bastığı, nalıyla bastığı ve çukur oluşturduğu yerdeki su birinkintisine düşmüş. Su birikmiş oraya, karınca düşmüş. Rır rır falan yapmış, bir şeyin üzerine çıkmış. oo demiş, Rabbi ne ummanlar yarattın demiş böyle. Karınca göre oraya umman, deniz. Onun, onun göre o. Dışarıda ne var? Koca okyanuslar var, denizler var. Doğru mu? İnsan beyni neyle dolarsa ancak onu fehmedip idrak edebilir ben sana el deyince ne geliyor aklına? <gülüyor> Beş <gülüyor> tane parmak geliyor. Filin eli niye gelmedi aklına? Heyvallah. Beyin neyle haşrolursa ondan dolar. O yüzden şeytan ibadeti namaz oruç, zekata kitledi. Rabb'i yağmur yağdırana kitledi. İlahı güneşi doğurana kitledi. O yüzden herkes zaten Allah güneş doğuruyor, Allah kitap indiriyor dedik. Tamam bitti Allah Rabbimizdir anlayışına girdiler. Halbuki Allah ve Resulü böyle tanımlamıyor bunu. Peki o bozuk anlayış e, mazeret mi? Mazeret değil. İnsanların yaparlar. <gülüyor> Öğrensinler doğrusunu. Talep etsinler. <gülüyor> Onlar düştükleri bu şeye cehaletle düştüler. <gülüyor> Cehalet onlara özür olur mu? <imlediğiniz için en azıntik> Zikrettiklerimizde bunu açıkladık diyor. şey diyor diye, diye açıklıyor. zikrettiğimizi açıklıyor. <imlediğiniz için en> Ana <azıntik> Bütün alimler mezhep kitaplarında, fıkıh kitaplarında mürtedin hükmü babında ne yapmışlardır? <gülüyor> ''İslamından sonra tekfir edilen Müslüman'ı tanımlamışlardır.'' ''Ve evveli şeyin yeddauna bihi min anva'il küfri şirk.'' Bak ha, küfrün çeşitlerinden biridir şirk. Tamam mı? Bu birinci baptır. Bu noktada <gülüyor> hüccet kimin özrü olabilir? Fetret ehliğinin özrü olabilir. Bakın buralar çok önemli. Birinci küfür çeşidi bu kitaplarda zikredilen şirk. Tek engeli var. İkra. İkra. ne e, Allah azze ve celle'nin özür kabul ettiği şey burada? İkra. İkrar haricinde İkra engeli. Ha özür. Fitret ehli. ehli olmasa kendisine dinin ulaşmaması. Dünyada Değil mi? Ama bu dünyada ancak bir kısmını veriyoruz Dü Dünyada Dünya da öyle ahiret konuşuyoruz yani. Devam. Abi bir şey sorayım. Hı. Şirk mi umumidir, küfür ondan çıkıyor yoksa küfür... Küfür mümür? umumidir, şirk onun şirk içinde bir baptır. Yani şirki küfürden ayrılmak bir şeyi var mı? yani? Ayırmak lazım. İkisi ayrı şeyler. Evet. Küfür daha ağam, geneldir. <gülüyor> şirk onun içinde bir baptır. Eyvah. Min enva'il kufr el şirk. Derler ki orada şirki zikrettikten sonra... Men eşreke billahi kufar. Kim Allah'a şirk koşarsa kafir olmuştur. Bi enne şirk indahum e'azam enva'il kufr. Çünkü küfrün en büyük çeşididir şirk. yekulu la Dememişlerdir işte imkâne misruhu la yejheluhu Yani herkesin bilmesi zaruri olan zahiri meselelerden dememişler. Zaten şirk apaçık zahir meseledir. Onların zahir mi mi diye konuştuğu mesele haramlar vacipler meselesidir. O bu mesele değildir diyor yani bak oraya dikkat çekiyor. <gülüyor> Ama şirkin dışında diğer meseleleri bu taksimatı getirmişler. Bak şirk başka bir yerde, diğer meseleler başka bir yerde ulemanın yanında. Ama bunu kim biliyor? Allah'ın rahmet ettikleri öbür cahiller hepsini birbirine katmışlar. Haramın engelini şirke getirmiş, şirkin engelini harama getirmiş. Ortalığı çorba etmişler. Devam. و قد قال النبي sorulduğu zaman <gülüyor> hangi günah Allah katında daha büyüktür Allah seni yaratmasına rağmen ne yapmandır Allah'a ortak koşmandır فَلَوْ كَانَ kane jahil au غَيْرَ muqallid gayr <gülüyor> mahkum فَعَلَ ridatihi لَمْ يَغْفَلُوهُ eğer diyor mukallit yani taklit eden veya cahil bunun riddetine şiitle beraber hükmedilmemiş olsaydı alimler bundan gafil olmazlardı derlerdi. Bu dediğimiz e, genel bir kaidedir. İçinden cahillerle şeyler istisnadır. Tıpkı ikrahı zikrettikleri gibi derler. ama denemişler. dememişler. <gülüyor> Bu, her Bu açık bir meseledir. Allah'ın kendisine kalp verdiği, göz verdiği herkes için açıktır. Allah cehennem ashabını cehalekle vascetti. Allah teala. Ve dediler ki eğer işitseydik ve dinleseydik cehennem ashabından olmazdık dediler. Ve Allah teala. Ve dediler ki eğer işitseydik dediler. dediler ki eğer işitseydik ve dinleseydik cehennem ashabından olmazdık dediler. Ve Allah teala. Ve dediler ki eğer <gülüyor> Biz cehennem için cin ve insanlardan birçok insan kişiler yaratmışızdır. Onların kalbi vardır, kalpleriyle fıkatmezler. Kalbin var olması yeterli değil, fık etmesi lazım kurtulması için. Gözleri vardır, görmesi lazımdır. Basiretsiz bakan gözde hayır yoktur. Aynı şekilde kulakları vardır, işitmezler. Hakkı işitmeyen batıla kulak veren kulak kulak değildir. لَا <gülüyor> Onlar hayvanlar gibidir, bilakistah aşşağıladırlar. أُولَٰئِكَ <gülüyor> هُمُونَ <gülüyor> غَافِلِ Onlar gafildirler, bak cahil onlar bilmiyor. Eyvah. وَقَالَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ اَعْمَالًا De ki ameller bakımından husrana uğrayanlar size haber vereyim mi? <gülüyor> Dünya hayatındaki koşturmacalar onları saptırmış. <gülüyor> Onlar da kendilerini hala iyi yapıyor zannediyorlar. Bu cehalet özürdür diyen adamlar bu ayetlerin hepsini yalanlamışlardır yani. Bu, saçma sapan bu sözle dalıp da şeytanın imanını çaldığı ahmaklar bu ayetleri hiç Allah'ın kitabından okumuyorlar mı? Eyvah. Ve Allah Teala fariqan heda ve عليهم الظلال bir fırkaya hidayet, bir fırkaya sapıklık hak oldu. İnnehum ittakazus şeyatene awliya' min dunillah. Onlar şeytanlar Allah'tan başka dostlar edindiler. Ve yahsabuna ennehum muhtedun. Kendilerini de hidayet üzere zannettiler. Hı. Galem İbn tefsiri bu Bu ayetin tefsirinde İbn Cerir dedi ki: "Bu da يدل على Cahilin mazur olmadığını delilidir diyor. Daha ne desin yani? <gülüyor> Gör, bunlar kör gözleri de görmüyor bunların, bunların kalpleri de yok, ölmüş bunlar, bitmiş bunlar. He. bunlar vallahi hayvanlardan aşağılar. Söz dâne de enler cahil ve gayrı meazur, gayrı ya vallahi <gülüyor> zeki değiliz ya zeki değil, sıradan bir insan bilir bunu yani. Gayrı meazur bitti yani. O min al-ma'luhe anna ahl al-bid'ah, aladdin kafarahumu sallaf wal Malumdur ki şüphesiz bidat ehli ki selef onları tekfir etmiştir ve onlardan sonra gelen alimler de onları tekfir etmiştir. Ellezine ve ulema' tekfir edilen Mutezileler, Hariciler, Cehmiler, öyle mi? Mürcieler, bir hurafet olan kısımları, aşırılarını kastediyorum. Bunların hepsinin yanında ilim de var, ibadet de var, fehim de var, zühd de var, var da var. Buna rağmen ulema onları tekfir etmiş. Buradaki adam hayvan gibi yaşıyor. Allah diye bir şey yok gündeminde haşa. Öyle bir ilaha ibadet etmek gibi bir derdi yok. Adam haşa sadece inandığı Allah ona hizmet eden, yağmur yağdıran, güneşi çıkartan, nebat bitiren. Haşa ilahın işi kula hizmet etmek haşa onun inandığı dinde. Yani ilaha hiç ibadet edilmez o adama göre haşa. Böyle insanları Müslüman diyenler nedir? Gerçekten Allah'ın kalbini karattığı, Allah'ın kalbinden vahiy nurunu çekip aldığı... Gözüne Allah'ın perde indirdiği, kulağına perde indirdiği, gözüyle görmeyen, kulağıyla işitmeyen, kalbiyle de hissetmeyen ölü insanların halidir bu, bu düştükleri pislik durum. Ha. <gülüyor> Onları bu pisliği düşüren şey cehaletten başka bir şey değildir. <gülüyor> Ali bin Ebi Talib'in Talib ateşle yaktığı adamlar da olduğu gibi Cehalet değil illa midir onların afeti? Ve insan. Eğer insan dese ki: ben Ölümden sonra dirilmede şüphe ediyorum dese. Lem men lahu? Men lahu kufri. Bu adamın küfründe en az dinden bilgisi olan adam bile tavakkuf etmez. Wa Şüphe eden cahildir. İlim yoktur yani. He. قال تعالى وإذا قيل أنعمد أن وعد الله إن وعد الله إذا قيل إن وعد الله وعد الله حق والساعه لا ريب فيها لا ريب فيها deniyse ki onlara şüphe yoktur kıyamet haktır Allah'ın vaadidir dense Kutumma derler ki mi? saat nedir kıyamet nedir derler biz zannediyoruz valli. ki bak ilim yok ilim ilmin zıttı zandır Böyle de zannedebilirsin, böyle de zannedebilirsin, böyle de. <gülüyor> zannediyoruz ki illa zannen ve mehne bi musteykineyn. Yani yakinen iman edemiyoruz yani. Şüphemiz var diyor. Şüphe eşittir cehalet, cehalet eşittir yakınsızlık, iman ise eşittir yakin. Abi bunu bir tercüme edelim mi? Yine okuyalım. Yani. Tam Onlara dense ki Allah'ın vaadi haktır, de şüphe yoktur. Onlar derler ki biz kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak zannediyoruz ki yani ancak zan üzereyiz ve bundan yakın üzere değiliz yani şüphemiz var. Fakat <gülüyor> hatası. Onlar hahamlarını şey alimlerini ve abetlerini Allah'tan başka rapler edindiler ve Mesih Meryem oğlu Mesihi. Adi bin Hatem, Nabi ﷺ: "Ma nəbduhum, ma əbdnək?". Adi bin Hatem öyle dedi, biz onları ibadet etmiyoruz. "Kale aleyse yuhlulun ma haram Onlar diyor Allah'ın haramına helal yapmadılar mı? "Ftuhlulun". Siz de onu helal bilmediniz mi? "Vyuhrimun ma ahrul Allah'ın helalini haram yaptılar da siz haram bilmediniz mi? Dedi ki, evet. Bu işte sizin ibadetinizdir. Bak Adi Arap, Adi İbn Hacem Arap, ehli kitabın ilmini biliyor. Buna rağmen ibadetin ne olduğunu anlamamış. Peygamber sen zaten Müslümandın mı diyor Haşa. Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ı anlattı, o da Müslüman oldu. Şirki bilmeyen bir adamın, imanı bilmeyen bir adamın Müslüman olması... Şeriatın zaten kabul etmediği, aklın dahi kabul etmediği bir şeydir yani. Evet. Fezemmehumullahu subhanahu ve semâhum muşrikîn. Allah bu yaptıklarıyla onlara müşrik dedi ehli Kitab'a. <gülüyor> yaptıkları fiilin onlara ibadet olduğunu bilmiyorlardı. Fe'lem yu'zharu bir cehal. Cehaletle de olmalılar. zaman <gülüyor> Bu zamandaki rafiziler için bir adam dese ki. Onlar mazurdur işte Ebu Bekir'e Ömer'e söylemekte, Âişe'ye sönmekte çünkü. لِيَنَّهُ <gülüyor> Onlar mukallit cahillerdir dese bir adam. Yani bu adamın bu sözünü Müslümanların avamı da inkar eder, alimi de inkar eder. Bugün alim kisvesindeki adamlar bunu söylüyorlar. He? Şeyhul İslam bir şey nakletti ve dedi ki, Müslümanların icmasını nakletti. Ala en men al müşrik müşrik Allah'la arasında vasıtalar onlara tevekkül edip onlardan hayır ve zararın geleceğini talep etse o kafir olur müşrik olur Allahu müşrik cahil olsun cahil olmasın herkese ulaşır bu naklettiğimi abi Kur'an yani diyor Rafiziler bugünkü Rafiziler kafirdirler diyor Kur'an şunu reddeder ki şirkte mukallit olan, taklitçi olan mağzurdur sözünü Kur'an reddeder. Allah'a iftira etmiştir böyle diyen, Allah'a yalan atmıştır. Allah'a iftira edip yalan atanlar da kafirlerdi. Allah ateş ehlinden taklitçi olanlar hakkında dedi ki İnne <gülüyor> 67 Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi senin dininden saptırdılar. Wa <gülüyor> qala subhanahu hakiyan anil kuffar qawlahum Ha. İn vecedna abaana ala İnne vecedna abaana ala ummetin ve inna ala ayet biz babalarımızı bir yol üzere bulduk ve o yol üzere gidiyoruz ayet. İnna <kung> wajadna abana ala ummetin wa inna ala asarihim muqtadun. Âyet Zekr 22 ve 23. ve bu ve benzeri ayetleri delil alarak dediler ki, eee ala ennehu lâ yecizu taqlid Tevhitte taklit caiz değildir. Kurtubi'nin Araf suresindeki misak ayetin son sözünde dediği gibi, La odrâ lil apaçık ibareyle la uzraf fil mukalli lil mukallidi fit hiçbir mukallidin mazereti yok dönüyor. La yezûzul takvid fit tevhid var risale ve usulü din. Peygamberin peygamberliğinde, tevhidde ve dinin asıllarında cehalet mazeret değil. <gülüyor> Her mükellefin yujuz taqlid öğrenmesi vaciptir, farzdır. Ve aynı şekilde peygamberliği <gülüyor> ve dinin diğer asıllarını. Lenne edilleti hadhihi usul zahiratum wallahu ve hamd. Bu meselelerin hepsi zahirdir, açıktır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a. La <gülüyor> yaktassu bi alifedihel ulema. Allah bunun ilmini alimlere has kılmamıştır. Avamların da bu saydığımız asr dini bilmesi vaciptir, farzdır. Bunlara şimdi Vahhabi diyorlar. Bunlar hiç Vahhabi ismi de hakikaten. Tabi canım ya. Vahhabi'nin, Ard-ı Vahhab'ın torunları Allah'a mutlu. Fekale <gülüyor> onları niye Muhammed bin Abdülvahab'ın torunlarının fetvalarını dedi İbnü'l-Seymin İbnü Baz'ı yayıyorlar zannediyorsun. Madem öyle Muhammed bin Abdülvahab bunlar mı iyi tanıdılar? İbnü'l-Seyminler İbnü Baz'lar mı yoksa şeyhin torunları çocuklar mı? Soruyor. Ben, ben görmedim bunları tamam onlar. <gülüyor> ve <gülüyor> kale rahimehullah ve min el-acebi en ba'da en-nas izâ semi'a men yetekellem fi ma'na hâzihi el-kelime nefyen ve isbaten <gülüyor> biz bugün şöyle bir gariplik, acayiplik görüyoruz ki bazı insanlar bizim böyle Kelime-i Tevhid'in nefi kısmı var, ispat kısmı var, la ilahe kısmı var, illallah kısmı var, şartları var diye anlattığımız zaman bizi ayıklıyorlar ve diyorlar ki ya biz insanlar hakkında konuşmakla mükellef değiliz. Bize ne insanlardan Ha kafir demişiz, ha Müslüman demişiz. Böyle garip sözer. Denilir ki ona, sen mükellefsin tevhidi bilmekle. Allah cinleri ve insanları bunun için yaratmış, tevhid için. Bütün Resulleri buna davet için göndermiş. Ve ma'rifete lehu. لَا <gülüyor> Bunun zıttı olan şirki de bilmek ki o şirk affedilmez. Hiçbir mükellefin cehaletle, taklitle bunda özrü yoktur. şirk. يَجِرْ <gülüyor> Taklit burada caiz değildir çünkü bu asılların aslıdır yani. فَمَنْ kim marufu maruf bilmez, münkeri de inkar etmezse o helak olmuş. Şimdi o ufak münkerlerde böyleyse en büyük münker olan şirki bilmeyen, ondan beri olmayan ve en büyük maruf olan tevhidi bilmeyen, ondan cahil olan bunların Müslüman olması ne aklın ne şeriatın şeriatın evveliyatla sonra da aklın kabul ettiği bir şey değildir. Sani fıtrat da kabul etmez. Hiçbir şey kabul etmiyor yani. Bir bunların fasit akılları yani. Ve <gülüyor> denilir ki her kafir hata etmiştir. Ve <gülüyor> müşriklerin kesinlikle tevilleri vardır zannediyorlar ki salihleri ortak Allah'a ortak koşmaları o salihleri tazim etmek yüceltmektir ve onlara fayda vereceğini onlardan bir şeyler def edeceğini zannederler bundan özürlü olmazlar ama bu hatadır ve le bidalik tevil tevil değildir ha hata Eyvah. <gülüyor> Onlar Allah'tan başkalarını kendilerine dost edinenler diyorlar ki biz onlara ibadet etmiyoruz Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Işte Bu teville değil diyor yani hata ile olmuştur o bugün kabre ibadet edenlerin bu zannı ama bundan özürlü olmamışlardır diyor. min illa fihi Allah onların aralarında ihtilaf ettikleri şeyde hükmedecektir. İnna Allah nankör olan yalancı olanları hidayet etmez. Velu Alimler teala selakun İstikamet menhecine ne yaptılar? Süluk ettiler, girdiler. Ve <gülüyor> hükmü babını zikrettiler. Bunların kitaplarında fıkıh kitaplarında mürtet yok zaten. Ve ya yekul el minhum enneh iza qala Kâle kufran av fe'le kufran ve huve la ya'lamu ennehu yudâdihuhu şehadeteyn, ennehu la yekfru licehlihîn. Eyvah. Hiçbiri demedi ki geçmiş âlimleri kim küfür söz söyler, küfür fiil yaparsa ve adam bunu kelime-i şehadetin bozduğunu bilmiyorsa cehaletinden dolayı tekfir edilmez. Bugüne kadar, bu fasit müşriklere kadar kimse demedi bu. Felem yetfe'anhum ikâballâhi bicehlihim. Eyvah ve takvidi. Sen atladın. Vaat beyan fi ki Allah kitabına beyan etti ki anne. بعد المشركين جوهل bazıları cahil taklitçilerdir. فلاميات فاعنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم. Allahın Cezasını ne cehaletle ne de taklitle kendilerinden def edemezler. İnsanlardan bazıları Allah hakkında ilimsizce mücadele eder ve inatçı şeytanlara tabi olurlar. İlâ azab-ı s s s s s Büyük şirk ki bu da Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Örneğin enbiyaları, işte velileri, salihleri Allah'a ortak koşmak, onlara dua etmek veya ibadetin bir içerisinde sarf etmek gibi. bi. <gülüyor> Hiç kimse bu noktada cehaletle mazeret değildir. Ben bihi min Ha. Bilakis bunu bilmek, buna iman etmek İslam'ın zaruriyetlerindendir faala <gülüyor> her müslümanın şirk ehline düşmanlık etmesi <gülüyor> onları ayıp, ayıplaması kötülemesi vatan <gülüyor> aleyhim onları eleştirmesi lazım. ve <gülüyor> terk bütün yönlerden onları inkar etmenin onları bu noktada ayıplamanın maslahatı mefsedetinden daha büyüktür. şimdi zahirde insan mefsedec zanneder onu Allah ne diyor cihat için? Kutibe aleykumul kitalu ve huve kerhul Değil mi? Asa en tuhibu şey'en fehuve şerrul lekum ve asa en tekrehu şey'en fehuve hayrul Allah öyle demiyor mu o ayette? Allah Vallahu yalemu ve Allah bilir siz bilmezsiniz. Kısağa size farz kılınmış. Siz onu kerik görüyorsunuz. Öyle mi? Ama siz kerik görüyorsunuz onda hayır vardır. İnsan müşriklere düşmanlığı tekfir etmeyi, müşriklerle arasında açmayı ne görür? Kerih görür. Nefis böyle vesvese verir ama le, asa, asa anta Asa O sizin için hayır olur. Siz bilmezsiniz bunu. Allah Azze Ve Celle Mümtehine Suresinde müşriklere düşmanlığı anlattıktan sonra. O İbrahim aleyhisselam ve beraberindekilerden bahsettikten sonra ne diyor devamında? Asa gece Allahu beynakuma beynerledine adetul mawade. Vallahu kadir. Umurum ki Allah sizinle o düşmanlık ettiğiniz müşrikler arasında sevgi yaratır. Vallahu kadir. <gülüyor> Allah buna kadirdir. Sen bu uzunu düşmandan ortaya koyacaksın ki adam şirkinden dönsün. O zaman sana candan dost olacak. Sen buna devam et. İnsanlar ne diyorlardı? Muhammed dinimizi ayıplıyormuş diyorlardı Aleyhisselatü Vesselam. Babalarımızı tekfir ediyormuş. Dinimizi kötülüyor İnsanlar düşünmeye başladılar o zaman. Yoksa müşrikler zaten tefekkür etmezler nasları. Biz ayıplayacağız, kötüleyeceğiz ki kendilerini hesaba çekecekler. Nice müşrikler bana baktıkları zaman sinir oluyorlar. Niye? Kendi içinde hesap yapıyor. Benim ona müşrik dediğimi biliyor. Müşriğin ebedi cehennemde olduğunu biliyor. Kendinde ne halt olduğunu biliyor. Benim Müslüman onun müşrik olduğunu bildiği için kahroluyor. Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen kafirler için pişmanlıksın diyor Allah. Kafirler peygamberi gördükçe pişman oluyorlar aleyhisselatü vesselam. Biliyorlardı İslam oydu. Biliyorlardı Müslümanlık buydu. Demiyor mu bütün müşrikler biz de hak davete çağırdığımız zaman evet siz haksınız. Sizin söylediğiniz haktır Şöyle böyle. Haksak bu kin ne? Haksak bu düşmanlık ne? Bu haset ne? وَدُّوا لَوْ تَكْفِرُونَ Allah öyle diyor. Onlar isterler ki siz de kafir olun. Eyvah. Helak olan delil üzere helak olsun. Kurtulan da delil üzere kurtulun. Tamam. Allah'ım sana hamd olsun.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 Eyvah. Çocuklar, şimdi mukallidin imanının <gülüyor> sıhhati noktasında ehli sünne ile mu'tezil arasında fark var. Eyvah. Anlatacak şimdi. Herkese fazlolan şudur ki tevhidi bilmek. Bu <gülüyor> bir delil. Bura müttefik. Herkes tevhidi ve İslam'ın rukunlarını delille bilmek zorunda. Burada taklit caizdi. Lekin la Delil bilmeyen avam ise Allah'ın vahdaniyetine itikat ediyorsa, ve Muhammed'in Allah'ın Allah Resulü olduğuna inanıyorsa, ve bil ba'si ...ölümden sonraki dirilişe iman ediyorsa, ve ve cennete ve ateşe, cehenneme, anna şirkiyye, yani şirklerin de şirk olduğuna itikat ediyor. Meşan, Bugün insanların yaptıkları şeylerin, e, batıl onların batıl sapıklık olduğunu. فَاِنْ Eğer kesin cazi bir şekilde itikat ediyorsa فَاوَا مُسْلِيمًا فَاِنْ بَا Delili tercüme edip sana aktaramasa da delilleri geldi yerinde bilmese de bu adam şirki şirk İslam'ı İslam bildiği için şirkten beri olup müşriklerden beri olup İslam'ın asıllarına iman ettiği için velev delil bilmese de nedir? Müslümandır. O yüzden bizim yanımızdaki birçok kardeş bizim şu anda bildiğimiz kadar bu tafsilatıyla, delilleriyle cehaletin mazeret olmadığını bilmezler. Ne derler bizi takliden? Cehalet mazeret değildir derler. Muhteziyle bizim bu kardeşlerimizin kafir olduğunu söylüyorlar. Niye? Onlar hakikatte bizi taklit ediyorlar. Doğru olanda taklit ediyorlar ki din doğru taklittir zaten. Peygamber s.a.m. Cebrail'den aleyhisselam Aleyhissalatü Vesselam oradan alıyor. Aleyhissalatü Vesselam da sahabeye veriyor. Sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit ediyor. Tabi'in sahabeyi taklit ediyor. etbaat tabi'in tabini taklit ediyor. Biz de selefimizi taklit ediyoruz. Geçmiş salihlerimizi. Din doğru taklittir. Din doğru taklittir. Batıl taklit değil. Devam. لِأَنَّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ Çünkü Müslümanların avamı وَلَوْ delil Onlara delil getirisi önüne konsa فَاِنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ الْمَعْنَا غَالِبًا Genel olarak adama şimdi bu ayeti okudun da adam oradan cehaletin mazeret olduğunu çıkartamayabilir ya. Müslümanların avamı genelde böyledir. O yüzden herkesin her şeyi delilden istimbat yönüyle bilmesi şart değildir imanda. Ama asılları bilmek zorundadır. Takliden de olsa bilmek zorundadır. Eyvah! Eyvah. Burada işkali giderek bir taksimin yapmanın yeridir. Şu açıktır ki bir mukallit var, ilim elde etme imkanı var, hakkı bilme imkanı var, bundan yüz çeviriyor. Bir mukallid de var, ikinci bir adam, onun da ilim imkanı yok, ilim öğrenemez. Bu iki kısım vakıada mevcuttur. Eyvah. Onların Allah katında özrü yoktur, vacibi terk ettikleri için ama ilim ehlinin olmadığı, soru soramayacağı bir yerde oturanın. O da iki kısımdır bak gene mutlak değil iki kısım. Ha. qadirin alayhi. Ve Eyvah bu adam hakkı istiyor hidayeti seçmiş seviyor ona kadir talep etmek için uğraşıyor. Bir tane kendine yol gösterici arıyor. <gülüyor> Eyvah! Fetret <gülüyor> ehlin hükmündedir bu adam. Kendisine davet ulaşmayan adam hükmündedir. <gülüyor> i̇kinci adam ise gene ilim elde etme imkanı olmayan ikinci adam. <gülüyor> ha, iradesi yok ve nefsi bunu istemiyor yani talep etmek istemiyor. evvel evvel birinci adam yani o fetret ehli hükmünde olan ki o da dünyada icma ile müşriktir bu adam. Ya diyor ki: yahu, ma ma bihi, he, "Ya Rabbi ben bundan daha hayırlı bir din bilseydim onu sana din edinirdi. Ve teraktü yani beni neye bıraktıysam ben onunla amel ettim. <gülüyor> Vallahi yarabbim daha fazlasına güç yetiremiyorum yani en son takatim buraya kadar. <gülüyor> Bu benim cuhdumun gayeti, marifetimin nihayetidir. İkinci adam ise radın bima Adam halinden razı. Din varmış, yokmuş, bu imanmış, küfürmüş, şirkmiş, harammış, helalmiş. Çok doğumunda adamı. Ve adam başka bir şeyi tercih etmiyor. Walla tutlam Başka bir şey istemiyor nefsi için. Ve İkisi de acizdir ama aynı değiller. Ve her derlerce Vahda Eyvah bu bilinciye ilhak edilmez yani küfür. fark. Çünkü aralarında fark var. Fal talab falam Adam fiteret döneminde dini talep etmiş ama muzaffer olamamış. Fal adala anhu ba'da istifrar al filtera <gülmüş> cehaletle de olsa aciziyetle de olsa ilmi şey yapamamış idrak edememiş vasani vasani kamil kemel dem yefluk talep etmemiş zaten şirk üzere gebermiş velau kana talabuhu li ajzin anhu ha fferq bayna ajz fferq bayna ajz talib ve çeviren acizle talep eden aciz arasındaki fark bu meselede çok açık ortadadır tamam inşallah Birinci adam mazurken mazur, mazuriyeti de şöyle mazurdur. Gene Müslüman denmez. O adam müşriktir icmala. Ahirette Allah onu imtan eder. Ne yapar? Allah onu <gülüyor> mahfet. <muhabbet. gülüyor> Çünkü <gülüyor> Allah şirki affetmez. Üç tane ayette açık, net, sarih bir şekilde böyle söylüyor. Kim derse ki Allah şirki affeder. Kafirdir. Ona kafir demeyen kafirdir. Allah şirki affetmez. Evet. Burada kalalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah bize hakka hak, batılı batıl göstersin. Hakka tabi, batıldan uzaklaşanlardan eylesin. Amin. Subhaneke ve bihamdik ve la ilaha illa